Üçüncü grup mustazaflarsa, çocuk, kadın gibi fiziki güçsüzlüğü olanlar ile beceri ve akli yetersizliklerinden dolayı müstekbirlere baş kaldıramayanlardır. Çeşitli sebeplerden dolayı vahye muhatap olmamış, öğrenmemiş zayıflardır. Üçüncü gruba giren mustazafların kurtuluşu için savaşmak, Müslümanlar için vaciptir. Mazereti olmadığı halde müstekbirlerin hakimiyetinden kurtulmak için Hicret etmeyenlerin ardından mazereti olan zayıflar, Nisa suresi 98. ve 99. ayetlere konu oluyorlar. Çaresiz kalan, yol bulamayan, zavallı erkek, kadın ve çocuklar müstesnadırlar. İşte Allah'ın bunları affetmesi umudur. Allah affedendir, bağışlayandır. Eziyet gören, baskıya muhatap olan insanlar karşısında Müslümanların suskun kalması olası değildir. Nisa suresi 75. ayette zulme sessiz kalan Müslümanların kınandığını görüyoruz. Size ne oldu ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan şu memleketten çıkar ve katından bize bir veli kıl katından bize bir yardımcı kıl diyen mustazaf erkek, kadın ve çocuklar için savaşmıyorsunuz. Zayıflar üzerinde dokunulmaz bir hegemonya kuran müstekbirlere baş kaldırmak, onlarla mücadele etmek, mazlumlardan yana olmak Müslümanlığın bir gereğidir. Tarih sürecinden günümüze uzanan müstekbir anlayışın taşıdığı belirgin özellik dünya egemenliğidir. Dünyayı kendilerine cennet, diğer insanlara cehennem yapan müstekbirlere karşı İslam'ın dışında ciddi bir muhalefet çıkmadı, çıkamazdı da.